Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çörlü. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bisiklet zinciri programında bu hafta Charlie Chaplin ve müzik üzerine konuşacağız. Charlie Chaplin'in müzik anlayışını, filmlerde nasıl kullandığını biraz konuşmak istiyorum. Geçen haftaki programda, programın sonunda, faşizm ve müzik konulu programın sonunda... ...onun Büyük Diktatör, The Great Diktator adlı filmin finalindeki 3-4 dakikalık çok popüler olmuş. Konuşmasını yayınlayıp bu hafta Charlie Chaplin ve müzik üzerine konuşacağımı söylemiştim zaten. Dilerseniz onun hem kendi bestelerinin de yer aldığı The Kid adlı filmin filmden süiti dinleyelim ve daha sonra Charlie Chaplin'in biraz kısacık hayatını ve müzikle olan ilişkisini filmlerde kullanım şeklini ele alalım. <Gülüyor> 1921 yapımı The Kid adlı filmin Soundtrain'de de yer alan suite'i dinledik. O filmde efsanevi bazı parçaların da Charlie Chaplin'e ait yani onun bestesi olduğunu da hatırlatalım. Charlie Chaplin'in e, kim olduğunu anlatmak tabii ki bu hem bu programa hem bana düşmez. Ama kısaca fazlasıyla bilgiye sahip olabileceğiniz için burada benim aktarmamın da zaten çok fazla bir belki değeri yok. Ama ben onun bestecilik ve işitsel görsel Algı mekanizmaları arasındaki yolculuğunu daha çok merak ettiğim için o tarz makalelere baktım ama yine rastladığım Türkçe makalelerden bir tanesinde daha doğrusu onun hayatını anlatan yazılardan bir tanesini Nesin Bayraklar yazmış. Bugün kullandığım Türkçe kaynak o, onu Hatırlatarak, alıntılayarak başlayayım. Tabii şimdi Charlie Chaplin deyince Şarlo karakteriyle hepimizin tanıdığı bir figürden bahsediyoruz. Ee, hemen hemen hem bıyıkları, hem melon şapkası, e, bambu bastonu ve işte ayaklarını yanlara koyarak uçlarını birbirine 180 dereceye yakın açarak yürümesiyle bir ikonik figürden bahsediyoruz. Bu programı e, yapmadan önce tesadüfen yine Belçika'da, Gent'te yürürken karşıma Charlie Chaplin Kıyafetleri giymiş birisi çıktı. Neredeyse çarpışıyorduk. Dedim ki bu hafta Charlie Chaplin filmi yapacağım. Bari bir resim çektireyim. Onu da Twitter hesabına koydum. Ve orada böyle insanlara sordum. Tanımayan yok Charlie Chaplin'i. Fakat çok enteresandır. Filmini seyreden insan sayısı da çok fazla değil. Yani aslında belki de bu ilk siyah beyaz ve sessiz filmlerden sonra... filmin seslenmesi, tabii öncelikle konuşma dışında müziklerin fonda kullanılıyor oluşu ve daha sonra artık diyaloglara geçilmesi, sesli filmle beraber renkli sinemaya geçilmesi derken üç boyutluluk ve günümüzdeki günümüz teknolojik standartları düşünürsek bu filmlerin çok rağbet görmediğini söyleyebiliriz sanıyorum. Ama bu Charlie Chaplin ya da Sherlock karakterinin... ...bir ikon haline gelmesini tabii ki engellemiyor. Hatta tam tersi şöyle tepkiler de var. Charlie Chaplin'in film çevirdiğini, film çektiğini... ...yönetmenlik ve oyunculuk yaptığını bilmeyen dahi var. Charlie Chaplin'in çok iyi tanıdığını söylemesine rağmen. Bu aslında şu açıdan önemli. Gerçekten de bir kişi bir ikon karakter haline geldikten sonra artık onun ne yaptığıyla çok fazla ilgilenmiyor insanlar. Tıpkı benim bundan yıllar önce sanıyorum, 30 yıl belki de daha önce 1990 diyelim yani demek 28 yıl önce Mozart'ın işte doğduğu evi ya da işte yaşadığı evi gezerken özellikle de e, Salzburg'da mesela tabii ki Mozart gibi bir kişilik bir ünlü besteci hemen hemen herkesin duymayanın kalmadığı bir kişidir sanıyorum. Fakat bestelerine gelince iki üç tane çok bilindik onların da belki birinci bölümleri belki de işte en çok kullanılan melodileri dışında pek de bilindiği söylenemez. Ama buna rağmen Mozart'ın çikolataları, kravat iğneleri, çorapları, işte yorgan kılıfı, peru kıyafeti her şeyi orada satılır ve insanlar Salzburg'a gitmişken bir Mozart hediyesi almadan neredeyse dönmez. İşte bu sanıyorum Charlie Chaplin içinde geçerli. Bir başka programda ikonik figürlerin e, insan hayatı niye bu kadar süslediğini ayrıntılı olarak e, anlatırım. Sadece bu Mozart'la e, şekillenmiş değil ama Charlie Chaplin ve yüzlerce kişi yaptıklarının insanlar tarafından detayı fazlaca kurcalanmadan sadece ikonik bir kişi. Hatta bu bir kavram içinde geçerli. Hatta bir yer içinde geçerli. Örneğin Paris'e gidip de ilk defa gitmiş olanların mutlaka Eyfel'e uğraması ya da şanz uğraması hatta öyle bir hediye alması cidden Paris sokaklarında sıkıcı şekilde o küçük Eyfel kuleciklerinin metalden, tahtadan artık gına gelecek şekilde her köşede salkım saçak satıldığını görürsünüz ve de bu tabii ki bir Piyasası olan bir değer. İşte bunun gibi şeyler, ikonik karakterler, önemli insanların da kaçamadığı bir son. İşte Charlie Chaplin'de böyle birisi. Fakat bu sinemaya ciddi anlamda damgasını vurmuş kişinin bazı özellikleri gerçekten çok ilgi çekici. Bu program itibariyle dediğim gibi bu programın konsepti özellikle müzik ve neuroscience'ı daha merkezde tutarak ki o yüzden müzik, bilim, film ve sosyal politikaya mecburen değiniyoruz. Olabilecek her türlü kavram, kişi ve fikirleri en azından konuşmaya çalışıyoruz. İşte Charlie Chaplin'le ilgili bu programda en önemli şey bence kendisinin sessiz sinemanın bir sembolü haline gelmiş olmasına rağmen sesli sinema ki bunu artık öyle demiyoruz ama onun Müziği nasıl kullandığından oldukça etkilenmiş. 16 Nisan 1889 Londra doğumlu Charlie Spencer Chaplin. Oldukça çok yönlü bir sanatçı, yazar, yönetmen, besteci... Oyuncu, komedyen sıfatlarına hak ederek sahip. Belki Dick e, filminde, çocuk filminde de bazı izlerini rastlayabileceğimiz şekilde aslında Charlie Chaplin'in kendisi de oldukça zorlu bir hayat yaşamış. Ayrı anne babanın ki annesi küçük yaştayken öldükten sonra babanın da ağır bir alkolik olduğunu düşünürsek e, zaman zaman sokaklarda yatmış ve gayet travmatik bir çocukluk yaşamış bir kişiden bahsediyoruz. Tabii ki yarattığı Sherlock karakteriyle ki sessiz film dönemlerinde o dönemin en çok seredilen hatta e, film dünyasında ilk milyoner olmuş insanlardan bir tanesidir Charlie Chaplin. E, buna rağmen e, gene de bazıları tarafından sevilmemiştir. Çünkü politik duruşu e, filmlerinde vurguladıkları bazı kişiler tarafından sevilmemiş, hatta Amerika'da bile istenmeyen adam ilan edilmiş. Yıllar sonra Amerika'ya döndükten sonra bir Oscar töreninde ayakta alkışlansa da uzun süre Amerika'nın dışında yaşamak zorunda kalmış çünkü bir nevi postmodern bir sürgün yaşamış diyebiliriz. Bu arada sanatla, müzikle nasıl tanışmış derseniz tabii ki erken yaşta ayrılmış olsalar da aslında anne ve babası çeşitli kumpanyalarda, müzikaller ve tiyatrolarda çalışmış. Profesyonel, yarı profesyonel bir hayat sürmüşler. İşte bu müzikallerde annesiyle beraber Hana Havet sahnelere çıkmış daha 5 yaşındayken ve şarkı söyleyip e, dans etmiş. Dolayısıyla ilk deneyimini aslında çok küçük yaşta almış sahne deneyimini yani. Gerçek adı Lili Hale olan annesinin tabii ki sesini kaybetmesinden sonra bütün bu müzikallerde tiyatrolardaki işleri artık e, alamamaya başlamış ve dolayısıyla da maddi durumları giderek bozulduğu için ...büyük ihtimalle Lili Hali bunalıma da girmiş, kliniğe yatırılmış ve hayatını kaybetmiş. Hesapta babası Charles Chaplin ona sahip çıkacakken o da e, alkolik, ağır alkolizm yüzünden genç yaşta ölünce ortada kalıb vermiş. Bazı makalelere rastladım Charles Chaplin'in işte bu e, zor çocukluk döneminin psikolojisiyle ilgili. E, o bugünün konusu olmasın ama özellikle abisiyle beraber ki başka bir babadan olan abisiyle beraber... Bu e, bakım evi sürecinin onda çok derin izler bıraktığı konusunda bu makalelerde de e, önemli dip noktalar var. Ve tabii ki e, bütün bu zorluklara rağmen daha 9 yaşındayken e, bazı dans topluluklarına, bazı e, kumpanyalara katılmaya çalışmış The Eight Lancashire Lads, Sekiz şirli delikanlı gibi bir topluluğa katılmış ama asıl önemli olan, uzun süreli olacak olan Sherlock Holmes isimli topluluğa katılmış olması ve bu kumpanyayla birlikte ülke çapında turnelere çıkmış olması. Bu onun belki de ilk sanatsal ya da gösteri dünyasına ilişkin ilk performansları diyebiliriz. Devam ederiz. isterseniz kendi bestelediği Smile adlı besteyi dinleyelim. Sonra hayatından kesitler sunmaya devam ederiz. İsmail'i dinledik, Charlie Chaplin'in bestesiydi. Charlie Chapman konuşuyoruz. Çocuk yaşlarının ne kadar zorlu geçtiğini biraz önce konuştuk. Gençlik yıllarındaki en önemli olay büyük ihtimalle Fred Karno'ya, o dönemin ünlü gezici kumpanyalarının yönetmeni. Fred Karno'ya abisi Sidney'in katıldığını öğreniyor ve kendisi de onun yanına gidiyor. İşte ilk Amerika'ya gidişi de bu Fred Karno'nun ekibiyle oluyor. Daha sonra tekrar Londra'ya dönse de gene Fred Karno'yla beraber Amerika'nın yolunu tutmuş. Ve de işte bu sırada meşhur yönetmen Max Sennett Charles Chaplin'i fark etmiş ve Keystone stüdyolarıyla anlaşma imzalamış. 1913'te işte hayatının kırılma noktası da bu. Tabii bunu Making a Living adlı hevri Learman'ın yönettiği 1914 filmi ki ilk filmi sinemaya adım atmış oluyor. Özellikle yönetmenin onun oyunculuk sırasındaki doğaçlamalarına çok ilgi duyduğunu söyleyebiliriz ki... ...işte bu ile beraber zaten 35 filmde yer alıyor Chaplin ve artık bir global figür olmaya başlıyor yıl 1915. Charlo karakteri dediğimiz şey de aslında Chaplin'in oynadığı filmler arasında Kit Auto race at Venice... Venedik'teki çocuk otomobil yarışları orada ilk kez bu karakteri seslendiriyor, canlandırıyor daha doğrusu. İşte burada o ikonik e, unsurlar yani melon şapkası, bambu bastonu, dar ceketi, bol pantolonu, büyük ayakkabıları ve penguenimsi duruşuyla daha sonra bir buçuk sene içerisinde 12 film çekeceği diğer bir Mutual Film Corporation anlaşmasına yol açacak başarıyı getiriyor. Tabii ki hemen ardından da kendi şirketini koruyor. İşte ondan sonra bu 1952 yılında ülkeyi terk etmesine yol açacak politik fikirlerini ve görüşünü, duruşunu fazlasıyla sergilemeye başlıyor. O yüzden de zaten 52'de Amerika'dan çıkarak İsviçre'ye yerleşiyor. İlginç bir detay var. Sonra tekrar bir müzik dinleyelim. O detay da Amerika'ya işte aradan 20 yıl sonra 52'de Terk etse de İsviçre'ye gitse de 20 yıl sonra bir Oscar töreni için gidiyor. Dakikalarca ayakta alkışlanıyor ama tekrar İsviçre'ye geri dönüyor ve 5 sene sonra uykusunda ölüyor. 1977'de. Ve 1978'de 1 Mart'ta fidye amacıyla kaçırılmak istenmiş. Yani mezarından çıkarılıp ailesine işte şantajla para elde etmek amacıyla cesedi kaçırılmış. Fakat kısa süre içerisinde neyse ki yakalanmış ve daha korunaklı, beton yani çalınamaz bir şekilde dizayn edilmiş yeni mezarı. Müzik ve Charlie Chaplin ilişkisine girmeden önce onun harika kullandığı bir müzikle devam edelim. 1914 yılında Laughing Gas kısa metrajlı filmlerinde konunun ve durumun komikliğini işitsel olarak da sıklıkla değişen görüntü modunu sıklıkla değişen müzik moduyla birleştirmiş isterseniz o soundtrack'ı dinleyelim. Hafingaz'dan soundtrack geldi Charlie Chaplin. Bir e, duygusal, dokunaklı anekdotu da iletelim müziğe geçmeden önce. Onun aile hayatı, işte ilişkileri vesairesiyle ilgili de çok fazlasıyla kaynak var ama çok ilgimi çekmediği için o taraflara geçiyorum. E, ama iyi bir baba olduğunu kanıtlamış en azından etrafı öyle söylüyor ve kızı Geraldine, 21 yaşında babasından 1965 yılında bir mektup alıyor. Yani Charlie Chaplin'den. Ki sahne ışıkları filminde de e, 1944 doğumlu olduğuna göre demek ki çok genç yaşta sahne ışıkları babasının çektiği sahne ışıkları filminde de oynamış. Dolayısıyla da oyuncu olmaya da karar vermiş birisinden bahsediyoruz. İşte babası Charlie Chaplin'in kızına güzel dokunaklı bir mektup yazmış. Burada tabii ilginç tavsiyelerde bulunuyor. Güzel bir kendi kendine konuşma da belki de diyebiliriz. Şöyle diyor. Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda anladım ki, duygusal acılar ve keder bir uyarıydı bana, kendi gerçeğime karşı yaşadığımı anımsatan. Biliyorum, bugün buna özgün olmak diyorlar. Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda, zamanı gelmediğini ve o kişinin hazır olmadığını bildiğin halde onu isteğimizi yapmaya zorlamanın, o insan kendim de olsam ne kadar utanç verici olduğunu anladım. Bugün buna kendine saygı duymak dendiğini biliyorum. Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda başkalarının hayatına özenmekten vazgeçtim. Ve önüme çıkan zorlukların olgunlaşmam için aşmam gereken engeller olduğunu fark edebildim. Günümüzde buna bilgelik dendiğini biliyorum. Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda her zaman, her fırsatta, doğru zamanda, doğru yerde bulunduğumu anladım. O andan itibaren de huzur erdim. Bugün buna varoluşa saygı dendiğini biliyorum. Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda kendimi ayırmam gereken zamanı başka şeylere harcamaktan, Geleceğe ilişkin büyük projeler yapmaktan vazgeçtim. Bugün artık yalnızca bana keyif ve mutluluk veren, sevdiğim ve hoşuma giden işleri kendime özgü yol, yordam ve tempo yapıyorum. Günümüzde buna kendine karşı dürüstlük dendiğini biliyorum. Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda sağlıklı olmayan her şeyden kurtardım kendimi. Yemeklerden, insanlardan, nesnelerden, durumlardan, hepsinden önce de beni benden koparıp tiplere çeken şeylerden. Başlangıçta buna sağlıklı bencillik diyordum. Bugün biliyorum ki bu kendini sevmektir. Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda vazgeçtim. Her zaman kendi haklılığıma inanmaktan daha az yanılmaya başladım böylece. Bugün anladım ki buna sade olmaktan dendiğini. Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda düşüncelerimin beni zavallı ve hasta edebileceğini fark ettim. Buna karşın yüreğimin gücünü yardıma çağırdığımda aklım değerli bir ortak kazandı. Bu ilişkiye bugün yürek bilgeliği diyorum. Kendimizle ya da başkalarıyla tartışmaktan, çatışmaktan ve sorun yaşamaktan korkmamalıyız. Çünkü yıldızlar bile bazen birbiriyle çarpışır ve yeni dünyalar oluşur. Bugün bunun yaşamak olduğunu biliyorum. <Gülüyor> Johannes Brahms'ın 5 numaralı Macar dansını niye dinledik Charlie Chaplin programında? Çünkü berber sahnesinde ki benim bir sürü sunumumda kullandığım da bir sahnedir. Çünkü senkronize insan hareketleriyle yani mevcut müziğe senkronize insan hareketlerin farklı şekilde algılandığını gösteren yani bu paternlerin farklı bir şekilde proses edildiğini gösteren son derece fazla örnek var. Bu ne demek? Eğer aynı sahneyi işte mesela bir video paylaşım sitesine girin. Charlie Chappie'nin e, berber sahnesi yazın. Brahms'ın önce müziğin sesini ilk seyrettiğinizde e, müziğin sesini kapatın. Yani işte bir berberin sıradan işini yaparken hareketlerini göreceksiniz. Tekrar baştan seyredin ve de bu sefer tabii ki müziği açın. Tüm hareketlerinin Brahms'ın beşinci Macar dansıyla senkronize edilmeye çalıştığı yani birazcık... Tabi buradan komiklik de devşirilebiliyor. Charlie Chaplin'in bu hareketleriyle beraber aslında biraz önce gülmediğiniz kadar güleceksiniz. Ya da en azından esprili gelecek, tebessüm edeceksiniz. Bunun sebebi görmesek de hava moleküllerinin bizi en az yüz binlerce yıldır senkronize olan beynimizin... ...tüm bu işitsel malzemelerin ki burada müzikten bahsediyoruz, görsel malzeme ki burada Chaplin'in berber sahnesini kastediyoruz. İkisini maç ettiğini, ikisini birbirine bağladığını ve dolayısıyla da ortaya daha farklı bir anlam taşıyan bütünlük algısının çıktığını görüyoruz. Charlie Chaplin'in bunu kullanması benim her zaman çok ilgimi çekmiştir. Bir de isterseniz şey de konuşalım. Charlie Chaplin'in filmlerini film uzmanlarına bırakalım ama olmazsa olmaz seyretmemişseniz ki eminim ki birçoğunuz bu filmlerin birçoğunu seyretmemiştir. Yapılan en azından istatistik çalışmalara göre şimdi tabii ki ben hepsini seyrettim diyenler de çıkacaktır ama inanın ilginç bir ikonik figür, çok tanınıp çok az bilinen bir kişi. Bunu birçok sosyal, psikolojik sebebe bağlayan, politik sebebe bağlayan var. Fakat ben öyle düşünmüyorum. Bence artık günümüzde hiç kimsenin elinden cep telefonunu düşürmediğini görüyorum. Artık öyle bir uyaran bağımlılığı var ki Cümleye virgül koyduğunuzda karşınızdaki insan şöyle bir sosyal medyada neler olmuş diye bir göz gezdirmek istiyor. Bunu da hepimiz yapıyoruz maalesef. Ve bu insanların çok yenik düşebileceği, evrimsel biyolojinin belki de bizim ayakta kalmamız için çok gerekli olan uyaran tepkisine bir yanlış adaptasyon sonucu oluşmuş diyebiliriz. Ama bunun en önemli sonucu bizi artık normal uyaranlar kesmez. Nasıl ki küçük çocuğa... Verirseniz çikolatayı sonra öğlen ve akşam yemeklerini yediremezsiniz. Çünkü ondaki yağ ve şeker dopamini öyle bir fışkırtır ki beyinde sonra sizin vereceğiniz o zavallı bezelye bu etkiyi yaratabilecek prosesi geçirene kadar çocuğun da çoktan İştahını kaçırır. Aynı şekilde biz de öyleyiz. Şimdi öyle filmler seyrediyoruz ki bir dakikada değişen sahne sayısı, bir dakikada değişen müzik sayısı... ...bizi Charlie Chaplin filmlerini seyrettiğimizde hakikaten bu dopamini fışkırtamayacak kadar yalın kalacaktır. Bence ana sebebi bu. İnsanların fazla süre bu sadeliğe bakabileceğine pek inanmıyorum. Onun en önemli 10 filminden bahsedelim. Tabii ki modern zamanlar 1936... Modern Times mutlaka bence seyredilmeli, City Lights 1931, The Gold Rush 1925, The Kid 1921, Limelight 1952, The Immigrant 1917, The Circus 1928, Monsieur Verdoux 1947, A Dog's Life 1918. Cidden bu ustanın eserlerinin belki de en önemlileri bu 10 filmle beraber bu ustayı tanımak ve de keyif almak, hayatta bir şeyler öğrenmek mümkün. Hadi isterseniz bir tane daha müzik dinleyelim. Lafı geçmişken City Lights soundtrack'ını dinleyelim. Sonra da bitirelim. City Lights filminin soundtrack ile bugün bitirmiş olduk. Charlie Chaplin'den biraz bahsettik. Hayatını, çocukluk yıllarını. Kızına yazdığı ve belki de tekrar tekrar okunması gereken şiir tadındaki mektubuyla beraber birazcık müziğinden de bahsettik. Ama Charlie Chaplin programları tabii ki devam edecek. Biraz daha senkronizasyon, neuroscience işini Charlie Chaplin bağlamında açmaya devam edeceğim bu konuda. Hiç şüpheniz olmasın. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu Gmail'i. Adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Joğlu Twitter account'ından da podcast'lere vesaireye ulaşmanız mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik